Muhterem sanat sevenler, sizlere sadece ses üzerine kurulu... ...çağımızın görsel şatafatından arınmış... ...söz ve bestede her kulada özgür... ...yeni bir müzik macerasını müjdelemekten gurur duyarım. O oo, tamam mı? İş kocağın saçına bak. Sus, terbiyesiz. 21. yüzyılın yeni Türk müziğini benzersiz bir hamlede oluşturan bu temsilci... Anadolu'nun eşsiz kültürel mirasını günümüze taşımakla kalmayarak... ...kendisine biçmiş olduğu rol ile... ...dünyanın kurulduğu ve büyüdüğü bu topraklarda... ...her daim göz ardı edilen temel değerleri... ...muziki boyutuyla... ...para ve medyanın asla erişemeyeceği... ...hakikat için seslendiriyor. Ulan badanma be. Ama Gönlünde hissedip <gülüyor> diline anlattamayanların aynası, mazlumların can dostu, çocukların adalet temsilcisi, aşıkların fermanı. Ben rahat getirdim bizi buralara adam propaganda sinsini yirmi dakika. Daha. Bak şimdi çıkacak. O bir ses, herkese bir ayna. Evet belki bir hayalet ama kesinlikle bir delikanlı. <gülüyor> I need my computer. <laughs> Hello, patron. beni dinle. them. Ulan, tons of man in there Karının içindeydin, yüzüyor. Bu delikanlı hayal ortalığı yıkıyor patron. Hemen ona bir kaset yapmalıyız. Hemen, hemen. Ulan ne diyorsun? Demek o ayırıfat gazinoyu ayakta tutabileceği solisti buldu ha? Vay şerefsiz. Bildiğin gibi değil patron. Adamla bir karisma Ya lan, ovalent kimmiş ha? Sağ ol sen adam. Kok yapıyoruz tamam. Çekiller. Smart, getir. Buraya kuracağız abi. Burada bir çekim olmasını istiyorum. Sam şu açıdan şöyle tuvaleti en enine görününe bir göreceğiz. Tamam mı? Hadi bakayım çocuk. Denmark'tan, Harduval'dan, Hollanda'dan.